Evet, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah, ve sahbihi ecma'in emma bat, hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam, <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir, güzide ashabının üzerine olsun kardeşlerim. İnşallah bugün yeni bir konumuzla devam ediyoruz, Kitabı Tevhid kitabımıza. Bâbu men sebbet dehre fakat ezallâh. بَابُ مَنْ سَبْبَدْ دَهْرَ فَقَدْ اَزَ Zamana söven Allah'a eziyet etmiştir. Zamana söven Allah'a eziyet etmiştir başlığından devam edeceğiz kardeşlerim. Rabbim bizi tevhid yolundan ayırmasın. Kitabın ve sünnetin yolunda giden müminlerden eylesin. Şirkin her türünden bizi uzaklaştırsın kardeşlerim. Biliyorsunuz bizim dünya hayatındaki temel gayemiz tevhidi tahkik etmek. Ve ona aykırı olan bütün unsurlardan da uzak durmaktır. Rabbul Adem'in bizlere tevhidi madem ki öğretti, tevhidin yolundan sapmamak için de bu konuda ilmimizi değerli kardeşlerim arttırmamız gerekiyor. O halde babımız zamana söven kimsenin Allah'a eziyet ettiği babı inşallah buna değinmeye çalışacağız. Burada başlıkta sebke fiili geçiyor, sebbe fiili sebbe fiili demek, sövmek, küfretmek, hakaret etmek, karalamak anlamına geliyor. Burada ise zamandır, vakittir. Allah Subhanahu ve teala, bakın burada değerli kardeşlerim zamanı yarattığını haber verecektir. Selam aleyküm. aleyküm selam ve rahmetullah. Burada zamandan maksat, yıl, ay, gün, gece ve gündüz gibi zamanın bu kapsamlarıdır. Bütün bunlar zamanın içinde olan şeylerdir kardeşlerim. O halde dehrin de zaman olduğunu, vakit olduğunu öğrendik. Yani Allah Resulü biraz sonra hadislerde gelecek zamana sövmeyin diyecektir. Neden sövmeyin diyecek? Buna da değinmeye çalışacağız. Peki Dehru dediğimiz vakit Allah'ın isimlerinden bir isim midir? Hayır. Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani kitap ve sünnetle sabittir. Kitabın ve sünnetin kaynakları içerisinde ed-dehru dediğimiz yani vakit, zaman diye bir Allah ismi yoktur. Olamaz da. Çünkü zaman yaratılmıştır. Zamanı yaratan Allah'tır. Zamanı yaratan Allah, değerli kardeşlerim. Bununla beraber bir insan nasıl olur da zamanın, vaktin yaratıcı olduğunu iddia edebilir? Zaman mahluktur, yaratılmıştır. Ancak zamanı eviren, çeviren, düzenleyen, yönlendiren, sevk eden kimdir? Allah'tır. Mekke'nin müşriklerinin cahiliye inancı vardı. Onlar başlarına bir felaket ve bir musibet geldiklerinde zamana yüklerlerdi. Yani musibetin ve felaketin müsebbibi olarak kimi görürlerdi? Zamanı görürlerdi, vakti görürlerdi. Bundan dolayı da söverlerdi. Aynı şekilde yani bakın dikkat edin. Burada Allah'ı terk etmişler, bir başka varlığı ne yapmışlar? Allah'la beraber ortak koşmuşlar değil mi? Yaratıcı olarak Allah'ın yanında bir başka yaratıcı, sebep olucu şeyler meydana getirmişlerdi. O halde Eddehru kesinlikle Allah'ın isimlerinden bir isim değildir, o bir mahluktur. Şimdi soru size kardeşler, bu başlığımızla tevhidin alakası nedir? bu başlığımızla tevhidin alakası nedir? Evet Zeynal Hocam. Hocam burada başlığımızla yakalıyız diyelim. E, Mesela bir şey olduğu zaman zamana malik. Evet. Zaman yaratılmıştır. Bu tevhide ters. Yani işte oradaki ince nokta neresi? Tam o ince noktayı yakalayacağız. Evet zamana yüklüyorlar. O zaman zaman ne oluyor? Evet Ebu Bekir zamanı zamana küfretleri zaman, zaman zamanı ilahlaştırmış hale getiriyor. Yani ilahlaştırmış derken yani zamanın fayda veya zarar verdiğine Hı, evet. e, inandığı için zamana küfrediyor. Bu da şirket e, yol açıyor. Ya da insan zamana küfrettiği zaman iki çeşitle küfredebilir. Birincisi zaten zamanın fayda veya zarar verdiğini zannettiği için küfreden bu konumda küfretler. Zamanı ilah yerine koymuş olup ki bu şirkti. İkincisi Allah'a inandığı halde zamanında Allah olduğunu bildiği halde yine de zamana küfretti. Küfrette bu da birazdan zaten derdler gelecek inşallah. Bunda da e, zamanın e, yani o işin failinin Allah olduğunu bildiği halde zamana küfrettiğinde onu yapana haşa Allah'a küfretmiş olur ki yine şirkte. Evet. O, zaman. o halde e, zamana sövmek zamanın yaratıcı, meydana getirici, işleri bitirici olduğuna inanmaktır. Zamanın öyle bir yetkisi, gücü, salahiyeti yok ki, yani başımıza gelen bir musibet veya bir felaket zamandan dolayı gelmiyor ki, başımıza gelen bütün hayır olsun, şer olsun kimden geliyor? Allah Subhanahu ve Teala'dan geliyor. O zaman... Bir insan zamana söverek zamanın yaratıcı, meydana getirici, bütün her şeyin müsebbibi olarak gördüğü takdirde Allah'la beraber rububiyette şirk koşuyor mu? Koşmuyorum. Rububiyette şirk koşuyor. Demek ki bakın Mekke müşriklerinin rububiyette şirk koştuklarına dair bu delil açık bir delildir. Yani biz diyoruz ya hani onların aslında en büyük sorunları uluhiyet tevhidindeydi. Değil mi? Onlar uluhiyette şirk koşardı. Evet doğru genel anlamda bütünüyle böyleydi. Zaman zaman rububiyette de şirk koştuklarını biliyoruz. İşte bu konuda geldiği gibi. Yani öyle sadece uluhiyette şirk koşarlardı, rububiyette şirk koşmazlardı mutlaka. Rububiyetin hiçbir boyutunda şirkleri yoktur demektense ne diyeceğiz? Evet rububiyette genel anlamda koşmazlardı ama... Bazı bablarda, bazı konularda da, hübubiyette de şirk koşarlardı bunun üzerinde bu şekilde durmuş olalım. Peki, zamana sövmek kaç çeşittir? Bazı alimlere göre iki kısım, iki çeşittir. Bazı alimlere göre üç çeşittir. Birincisi, kınamak, sövmek, ayıplamak amacıyla değil de zamanla alakalı mesela diyelim ki şöyle dedi. Bugün aşırı bir sıcak vardı yorulduk veya bugün aşırı bir don vardı üşüdük. Yani burada ne yapıyor? Kışı veya yazı, soğuğu veya sıcağı dile getirerek, çünkü bunlar hep zamanın içerisine giriyor, böyle bir cümle kullanıyor. Yani burada zamanı kınamak yok, zamanı meydana getiren Allah Subhanahu ve Teala'yı suçlamak söz konusu değil. O zaman böyle bir cümle ''İnnemen amelu bin niye tameller ancak niyete göredir.'' hadisi gereği de böyle bir kimsenin zamana sövdüğünü söylememiz güçtür. Ve nitekim Allah subhanahu ve teala'nın da yaratıcı olduğunu, zamanı e, sevk eden, idare eden olduğunu da doğrulamaktadır. Bu birinci kısım, bu caizdir. Ama ikinci kısım, sanki ''eddehru'' dediğimiz zaman, vakit, işleri çeviren, bitiren, düzenleyen, meydana getirenmiş gibi, hayrı ve şerri meydana getirenmiş gibi görüp zamana sövmektir. Zamana buradaki sövmek Allah'a sövmektir. Çünkü zaman yaratılmıştır. Yaratılmış olan Allah Subhanehu ve Taala'nın bir varlığına ki onu da dehru dediğimiz vakti de bir yaratıcı gibi işleri çevirip düzenleyen gibi görmekte bunun ise büyük şirk olduğunda bir şüphemiz yoktur. Bu büyük şirktir. Ve bu büyük şirkten dolayı bu insan Allah ebedi cehennemi elde eder. Üçüncü bir kısım olarak... ...evet Allah'ın yaratan olduğunu bilmesi... ...kişinin... ...evet Allah subhanahu ve ta'ala zamanı vakti yarattıdır demesi... ...ve bununla beraber yine zamana sövmesi... ...işte bir yıla... ...veya bir aya... ...veya bir güne... ...veya bir geceye... ...veya bir gündüze sövmesi... ...değil mi Allah bu gecenin belasını versin... ...Allah bu gündüzün belasını versin... ...diyor... Veya Allah bu yılın değil mi? Bana hayır getirmediği için belasını versin diyor. Ve Allah bu yılı bana hayırlı getirdiğinden dolayı mutlu oluyor değil mi? Veya buna benzer zamana özellikle yıla, aya, güne, geceye, gündüze vakti ne yapıyor? Sövüyor. Mesela başına bir olay geliyor işte o andaki vakti sövüyor. Allah bu vaktin başıma getiren bu vaktin Allah belasını versin diyor. Buna benzer bilmiyorum doğduğun güne olsun efendim doğduğun güne olsun. çok güzel yani bunları bulalım şimdi avamın e, özellikle halkın kendi içinde söylediği doğru bildiğimiz hatalar doğru bildiğimiz yanlış akideler neler birkaç kardeşten alalım evet İbrahim hocam güzel bir şey söyledi yani avamın söylediği cümlelerden biri doğduğun güne lanet olsun diyor doğduğun güne lanet olsun çok güzel bir tespit yani o güne orada sövmek, zamana sövmek, vakte sövmek. Günün bir etkisi var mı? Günün bir yaratıcı olarak kuvveti var mı? Meydana getirici bir vasfı var mı? İşleri eviren ve çeviren müdebbir. İşleri eviren ve çeviren müdebbir kimdir? Allah. O halde burada güne sövdüğümüz zaman, vakte sövdüğümüz zaman, kime sövüyoruz Mustafa Allah muhafaza? Allah'a. Men sebbe eddehra fakat ezallâh. Yani başlık buydu. Kim? Dehre vakte söverse. Fakat ez Allah Allah'a eziyet etmiş olur. Biraz sonra Allah'a eziyetin anlamına da değineceğiz. Ama şimdi bazı parmaklar kalktı. Onları da tespit edelim. Çok önemli cümleler bunlar. Hem somutlaşmış olacak. Konumuz bu örneklerle netleşecek. Evet Salih. Bir de ah ne kötü zaman diyorlar. Ne diyorlar? Kötü zaman. Evet vakit kötü zaman. Evet. Kötü zaman evet. Kötü. Yani burada... Bu cümleyi tabi kullanan insana biz ne yapacağız? Tafsilatlı olarak e, soru soracağız, niyetini öğreneceğiz. Yani bu cümleler açıktan e, direkt şirk'tir diyemeyiz ama ama demin bak e, İbrahim Hoca'nın söylediği açık şirk'tir yani. Allah bu güne lanet etsin veya doğduğun güne lanet olsun. Yani bunlar açık şirk'tir. Buna dikkat edeceğiz. Evet Mikail Hocam işçiler genelde Pazartesi'ne, Pazartesi'ne hiç sevmiyorlar. hiç, hiç sevmiyor. Neden? Yani Pazartesi'nin bir uğursuzluk getirdiğine mi inanıyor? Haşı ve Öyle inanıyorlar. Başlıyor. Yani bizde uğursuzluk yok. Onların tabirlerini ben söylüyorum. Evet. İşte Cumartesi. burada <gülüyor> cumartesini sert. Evet. O ayrı. Bunlar ayrı. Daha başka somut cümle kullanalım. Somut. Evet Veysel Kardeş. Hayır getireceğin. Evet. Yani bu yıl bereket getirecek. Hayır getirecek. 2013 yılının e, sizlere hayırlı ve mutluluklar getirmesini diliyorum gibisine Böyle cümleler kullanıyorlar değil mi? Diyelim doğru bu da güzel bir tespit. Yani bu yıl içinde bir deprem geldiyse yıllar sonra ne yapıyorlar? Mesela diyelim ki 2020'de ve 2030'da insanlar tabii yetişince ya diyorlar o yıl felaket yılıydı. Felaketin zamanı olarak felaketin yani bir musibet müsebbip olduğuna inanıyor. Felaket yılıydı yani sanki o yıl felaket getirdi gibi inanıyorlar evet başka İdris çarşamba, günü banyo, yapılmaz denir. çarşamba banyo yapılmaz perşembe <gülüyor> yola çıkılmaz cuma bayramdır mübarek gündür cumartesi tatil pazar günü uyku dinlenme piknik vaktidir pazartesi maçların işte e, şeylerini anma evet <gülüyor> analizlerini yapma tahlillerine güzel başka Evet, mart ayı, dert ayı. Mart ayı, dert ayı. Bak güzel. Sanki mart ayı, dert ayı martın bir etkisi kuvveti olduğuna inanmak var. Büyük şirk. Bunu bilerek kasten söyleyen büyük şirk işte. Yani ben bunları anlatırken hükmünü beyan ediyorum. Kalkıp da böyle bir cümleyi söyleyen bir babama, anneme, bir dayıma, teyzeme. Sen kafirsin, müşriksin denmez. Acaba soğuktan dolayı, nefsin sen olarak dert ayı ya, ye, onu mu kastetir? Direkt kötünü yapın. Yani oradaki amacı kastı neyse biz onu öğreneceğiz doğru ama yani bu cümle açık bir şekilde şirke davet eden cümledir. Mart ayı dert ayı sanki dertler felaketler musibetler Mart'ta gelir. Neden diğer ayda gelmiyor? Yani o aya has bir felaket musibet olduğunu inanıyor. Şirktir. Evet İsmail. Hocam 2012 senesi bana hiç iyi gelmedi diyor. İşimi kaybettim, gücümü kaybettim de bu seneyi işte kaybetsin diye. Evet, bütün bunlar açık büyük şirkin içine girer. Ebu Bekir. Daha iki gün önce duydum, başına geçmişte bir olay gelmiş. Allah o gibi bir daha bana göstermesin, Bize bir bela yaşatın diyor yani. Yani o olabilir. Allah Rabbim bana o zorluğu, o meşakkatı bir daha nasip etmesin. Bak burada yani bu cümlede bir sakınca yok. Yani bazı şeyleri ayırt edelim bazı cümleler açık şirke davet eder ama bazı şeyler mesela deriz ki bundan bir hafta önce başımıza bir kaza geldi Allah bir daha yaşatmasın bize bunda bir sakınca yok doğru yani ben kışı hiç sevmem diyor hocam sonradan evet. dolayı ben şey hiç sevmem diyor. yani bu cümlede de bir sakınca yok ben kışı sevmiyorum ama Allah subhanahu ve teala diyelim ki yaratıcıdır yani soğuğuna dayanamıyorum yani tafsilatlı öğreneceğiz bunları birileri yazı sever birileri kışı sever birileri bahar sever ama bu cümlelerden direkt kafir müşriktir demek mümkün değil. Daha açık net cümleler vardır. Yani onları arayalım bulalım. Muhammed. Hocam gece çalıştığı dolayı arkadaşlar Allah bu geceyi ve de kahretsin. Kahvenelim. Bak evet. Yani çalışmış olduğu gece vakti diyelim ki vardiyede çalışıyor. Allah bu geceyi de bu vakti de bu anı da kahretsin. Tamam Allah'ın kahrettiğine, felaketi ve musibeti getirdiğine inanmakla beraber bu bir haram fiilde bulunuyor. Haram bir fiil. Böyle bir cümle söyleme hakkı yok bunun. Tamam Allah'a iman ediyor, felaketi getiren, işleri çeviren, düzenleyen Allah'tır. Ama bu insan yine de haram bir fiilde bulunuyor. Evet başka hiç böyle örnek vermeyen var mı? Evet Doğan Hocam. Soğuklara tepki göstererek yani bu kadar sıcak olur mu, bu kadar soğuk olur mu derken evet. suçlama yapıyor yani. Yani kimi suçluyor? Yani onun aşırı sıcak yaratanı ve aşırı soğuğu yaratanı suçluyor. Yani aşırı sıcağın sanki meydana getirici, sebep olucu, o anki o hali düzenleyenin sıcak ve soğuk olduğuna inanıyorsa bu açık bir şirk olur. Ama Allah subhanahu ve Taala'nın meydana getirdiğini bilerek bir sistem karlık ederse, Bunlar yakışmaz haram bir fiile girer. Evet son bir kişiden daha alalım var mıydı? Evet Muhammed. Mesela hocam dükkan açıyor adam. İşleri i̇şte, gitmediğinden dolayı ağaçta o günah dolayı. diyor, ağaçta o günah dolayı. Evet anladım. Yani o gün bir e, ticarete başlıyor ve bir dükkan açıyor. Dükkandan da zarar edince, iflas edince o güne diyor ki Allah o güne lanet etsin, kahretsin. İşte bütün bunlar... Zamana söylemenin alam tabakasından somut örnekleridir. Bu cümleler kardeşlerim açık şirktir. Hangi boyuta şirke giriyor bu? Rububiyet. Rububiyette Allah Subhanahu ve Taala'ya şirke giriyor. Evet Doğan hocam. Yani ben hocamın söylemiş olduğu sözün benzeri çok. Seninle tanıştığım güne, seni gördüğüm güne. Yani evet. Yani iki çiftin birbirlerine mesela söyledikleri değilmiş de i̇şte senin evlendiğim o güne. Seninle tanıştığım o güne, nişanlandığım o güne, evlendiğim o güne, bir araya geldiğim o güne lanet olsun. Açık şirk. Bak bunlar çok açık. Hiç böyle bir e, üzerinde şaibe yok bu cümlelerin. Açıktan sanki o gecenin, o günün, o gündüzün evlenme gününün, nişanlanma gününün, Allah subhanahu ve teala'nın dışında o günlerin, vakitlerin, zamanın meydana getirdiğine inanmak var ki bu Allah subhanahu ve teala'ya ortak koşmaktır. Şirktir kardeşlerim. Bakın bu kitap ne kadar değerliymiş değil mi? Bu kitabı daha okumadan bu kitabın müellifine küfür ediyorlar. Bazıları bu kitabı daha okumadan bu kitabı binmeden kitabın içeriğini kavramadan bu kitabı alimlerden okumadan ne yapıyorlar? Kitaba Hakaret ediyorlar. Oysa bu kitabın Kur'an ve sünneti zararı ne? Bu kitap tevhide aykırı tüm boyutları da gözümüzün önüne getiriyor. O yüzden Allah nasip etmiyor bazı insanlara. Değil mi? Allah hamdolsun ki biz bu kitabı okuduk yani. Evet. Başka bir parmak vardı Yakup. Bir insan etmesi Evet. Yakışmaz. Yani bir Müslümanın lanet etmesi, böyle lanetleşmesi yakışmaz. O halde مَنْ fakab دَهْرَ فَقَبْ kim zamana söverse Allah'a eziyet etmiş olur. Eziyet burada ne anlama geliyor? Başlığın şerhini yapmaya çalışıyoruz. İncitmek, kırmak anlamına geliyor. Allah subhanahu ve Taala'ya eziyet etmek. Şimdi biraz sonra ayette de gelecek, hadislerde de gelecek. Allah'a eziyet haktır. Kitap ve sünnet Allah'a eziyetten haber veriyor. Eziyet iki türlü. Bir insanın bedensel, fiziksel boyutta üzerine gelen bir e, nedir kardeşlerim? Eziyettir. Bir diğeri de değerli kardeşlerim ikinci boyuttaki eziyet insanın sözlü olarak yapmış olduğu eziyettir. Mesela bir insan birinin sözünden eziyet duyar. Biri şarkı söyler eziyet duyansın, türkü söyler eziyet duyansın, müzik dinler, pop dinler, değil mi rock dinler veya Yani şu çocuk, gençler ne yapıyorlar? şöyle yapıyorlar ya. Hip hop yapıyorlar ya. Onları görüyorsun. Bir de müzik dansıyla falan eziyet sana eziyet etmiş olabilir bakın siz orada fiziksel olarak değil ama ruhe manevi boyutta eziyet duyuyorsunuz doğru mu değil mi? Birileri stadyumları doldurmuştur Allah'a söylenen bir mekanda dinin ayakları altına alındığı bir anda birileri bakın stadyumları doldurulmuştur maçları seyrediyorlardı. Minnet tıklım tıklım hem ekranların önüne hem de stadyumları doldurur bunu görürsünüz manevi anlamda bir eziyet hissedersiniz. Allah subhanahu ve teala'ya uygulanan eziyet nedir? Allah kuluna tevhidi emretmiştir, şirkten sakınmayı emretmiştir ama o gitmiştir, şirk işlemiştir, tevhidden uzak kalmıştır, harama yönelmiştir. Bundan dolayı da ne yapmıştır? Allah'a eziyet etmiştir. Bakın Allah subhanahu ve teala ayette bize şöyle buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعُذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ dunya الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةً وَاَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُه۪ينَ Gerçek şu Allah'a ve acisine eziyet edenler kim bunlar? Kafirler, müşrikler. Bakın Allah ne diyor? Allah'a ve وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere gelince Allah ne yapıyor? لَعَنَهُمُ الله. Allah onlara lanet ediyor. Peki buradaki Allah'a ve Resulüne eziyet nedir? Allah'a eziyet şudur kardeşlerim. Dini işitip ona isyan etmekle gerçekleşir. Tevhidi bilip koşmakla gerçekleşir. İtaatı bırakıp haramla gerçekleşir. İşte kul bunları yaptığı zaman ne yapmış oluyor Rabbul Alemine? Eziyet etmiş oluyor. Peygamber'e eziyet nedir bu ayetle alakalı? Safiye annemizin nikahından dolayı bazılarının iddialarıdır. Ve bu iddialarda Peygamber aleyhissalatü vesselama sözlü olarak sataşmışlar ve eziyet etmişlerdir. O halde eziyetin de üzerinde durmuş oldu. Allah subhanahu ve ta'ala'ya uygulanan eziyet celaline layık olan bir eziyet. Yani beşerin Başına gelen bir eziyet gibi Allah'ın da başına öyle bir eziyet geldiğine inanmıyoruz. Ama eziyeti ne yapıyoruz? E doğruluyoruz, ispat ediyoruz. Kur'an ve sünnet bundan bize haber veriyor mu? Veriyor. Anlatabildim mi kardeşler? O halde bu anlattığımız bilgiler ışığında zamana sövmenin ne kadar büyük şirk olduğunu öğrendik. Şimdi buna dair Kur'an'dan delillerimizi getirelim. Evet. Birinci delilimiz. Evet Eyüp. Şey Allahutarların buyruğu şöyledir. Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman helal eder. Casiye sure sahih Güzel. Başka kardeşlerden Abdullu hocam. Allahutarların buyruğu şöyledir. Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman helal eder. Casiye 24. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Osman. Allah-u Teala'nın buyruğu şöyledir. Dediler ki, "Dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman, zaman helak eder.'' Casiye 24. ''Ve kalu ma hiya illa hayatuna ddunya nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa ddehru.'' Dediler ki dünya hayatımızdan başka hiçbir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi de ancak helak eden zamandır. Kur'an cahiliye döneminin müşriklerinin açık şirkinden haber veriyor mu bu ayette? Konumuzla alakalı açık bir delil değil mi? Rahimahullah müellif de bu ayeti mükemmel getirmiş değil mi? Konuyu açık beyan ediyor ve Gözümüzün önüne bu ayetle zamana sövmenin müşriklerin bir işi olduğunu hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. Ayetten ne anladık? İstişhep noktamız neresi? Söz sizde. Evet kardeşler İbrahim. Evet. Zamana sövmek var. Veya zamanın başka daha açık bir şekilde var. Burada Evet. Hiç konuşmayan var mıydı içimizde? İdris. Evet. Hocam bakar istişen, ortamız bizden ancak zamanı helaf eder. Hı. Yani burada sanki zamanın yaratıcı olduğunu evet. başımıza gelecek olan bir felaketin zamanından geleceğini <gülüyor> iptal ettiklerini tasdidiyor. Evet. Güzel. Başka hiç konuşmayan kardeşler, konuşmak isteyenler varsa dostlardan, kardeşlerden evet Eyüp. Kendilerine helaf eden Allah değil de zamanı Güzel. Şimdi bakın ayet-i kerimede ahiret hayatına iman etmeyen müşriklerden haber veriliyor mu? Veriliyor. Biz diyor doğarız ölürüz. Ahiret hayatı diye bir hayat yoktur. Yani dediler ki dünya hayatı ancak nedir? Ölmek, doğmak ve bitti. Hayat bu kadar. Ahiret diye bir şey yok. Zaten müşriklerin İnançsızlıklarının temelinde bir tane de ne vardır? Ahiret hayatına inanmamak vardır. Bununla beraber açık bir şekilde dedikleri söze bakın. وَمَا يُحْنِكُنَا اِلَّا dehru <الدَّهْرُوا> Ve bizi zaman helak ediyor. Bizi zaman, vakit helak ediyor. Burada helak etmek, yani bütün işimizi bozan, başımıza gelen bütün musibet ve dertler zamandan geliyor demektir. Peki öyle miydi? Allah subhanahu ve teala zamanı yaratan zaman kesinlikle böyle bir güce, kuvvete, kudrete sahip değil. Ama müşrikler böyle inanıyordu. Ama Kur'an onları ikaz ediyor, uyarıyor. Müşrikler böyle inanıyordu. Ve Kur'an bunların inançlarını bizim gözümüzün önüne getirerek Ey İslam ümmeti siz de böyle inanmayın. Zamanın, vaktin helak ettiğine, fenaket ve musibet getirdiğine inanmayın. Zaten biraz sonra hadisler gelecek zamana ve vakti sövmeyin denilecektir. Orada da hangi gerçekler ve hikmetler var onlara değinmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Dikkat edin burada müşriklerin Allah'a neler isnat ettiğini görüyor muyuz? Allah'la beraber bir başka yaratıcı olduğuna inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama muvahitler böyle olmaz. muvahit Allah'la beraber bir başka yaratıcı olduğuna ilah olduğuna asla inanmaz. Mesela Birileri şöyle diyebiliyor ya Muhammed sen canımızsın kanımızsın ancak diyor seninle Allah arasında bir fark var Allah et ve kemik sahibi değil sen et ve kemik sahibisin seninle Allah'ı ayırt eden aranızdaki temel et ve kemik farkıdır ne gördünüz? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı top Allah'a benzetme. Sonra Allah Subhanahu ve Teala et ve kemik ne yapıyor? Muaf ediyor. Nehiy ediyor ki Allah Subhanahu ve Teala'da et ve kemik yoktur. Neyse kemis iyi şey o ve huves Onun eşi benzeri hiçbir şey yoktur. O ancak işiten ve görendir. Allah Subhanahu ve Teala'yı ama peygamberimize top atıp benzetiyor. Tek bir fark diyor. Peygamberde diyor et ve kemik var. Bu Allah'ta yoktur diyor. Yani onun dışında bütün boyutlarda ne diyor Allah'ı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benzetiyor. Bir şirk isnadında bulunuyor. Bu şirk değil mi kardeşlerim? Yani büyük şirk. Yani tamam et ve kemik muaf edildi Allah'ın bütün sıfatlarını ne yaptı bu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yükledi mi? Yükledi. O halde. Bakın muvahidler böyle olmaz. Kitabı ve sünneti hakkıyla öğrenen Müslümanlar böyle olmaz kardeşlerim. Şimdi birinci delilimizin üzerinde durduk. İkinci delilimizden devam edelim. Evet. ikinci delil Ebu Bekir. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan hadiste Ebu Hureyve radıyallahu anh'dan gelen rivayetle, ayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği fayda Allahu Teala buyurdu ki Adam Ulu dehve zamana sınırlık beni incitir. Halbuki de zamanı çevirip duran benim. Geceyi ve gündüzü çevirip durmaktayız. Güzel. Başka soner? Buhayr-ı Müslim'in sahiplerinde yer alan adıste Ebu Gureyre'ye radıyallahu gelen rivayetle Neblus sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği kaydedilmiştir. <gülüyor> Allah-u Teala Allah Allah buyurdu ki Ademoğlu dehre zamanı söverek beni incitir. Halbuki de zamanı çevirip duran benim geceyi ve gündüzü çevirip durmazsaydı. Güzel. Bir kişiden da alalım. Hiç e, okumamız Sedat Hocam. Bukhari ve Müslim'in sahiplerinde yer alan hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'la gelen rivayette, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle dediği kaydedilmiştir. allah Teala buyurdu ki Adem olur Gehre zamana söverek beni incitir. Halbuki de zamanı çevirip duran benim geceyi ve gündüzü çevirip durmaktayım. Evet. Hadis Bukhari ve Müslim'in Sahih olarak rivayet ettiği bir hadis. Kaynağımız neresi? Bukhari Müslüm. ve Müslim. İki temel, Kitabullah'tan sonra en sağlam kaynaklarımızdır. Ve bu hadis kutsi hadistir. Kutsi hadis nedir yani? Lafzı Allah Resulüne, manası anlamı ise Allah'a ait. Yani Kelamullah'ın, Peygamber'in diliyle ifadesidir. Ve bununla tilavet olunmaz. Yani Kur'an'ı hani ibadetlerde, namazlarda okuduğumuz gibi bunlar okunmaz. Kutsi hadis Kur'an arasındaki temel fark nedir? Kur'an'ın ayetleri hem sen hem ma'na bakımından Allah'tandır. Ve bu yüzden mucizdir. Ve bir beşer sözü değildir. Bu yüzden kutsi hadisin lafzı mahluktur. Çünkü peygamberden çıkmıştır. Ama anlamı, manası ise gayrimahluktur. Yaratılmış değildir. Yine mesela biz kutsi hadislerine aparız. yaparız? Ee, hani bazı insanlar abdestliğiyle okumak gerektiğine inanıyorlar ya Kur'an'ı. Dolayısıyla abdestsiz okuyabilir. Cunup ve aynı şekilde hayırlı kadın okuyabilir. O halde lafzı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan manası ve anlamı dediğimiz Allah'a ait olan Kelamullah'tır. Tamam mı kardeşler? Tabi bu tanımlamalar bu bin yıldan beri gelen bizim güzel imamlarımızın, alimlerimizin nakilleridir. Üstelik ben bu cümleleri size i̇bn Useymin Hüseyin'in Rahimahullah'tan naklediyorum. Ancak tabi bazı böyle hani Kur'ancı dediğimiz maalciz iyi var. Onlar bunu işittiği zaman şimdi gıcıklanmışlardır, rahatsızlanmışlardır, pirelenmişlerdir ve rahatsızlıklarını şimdi bunları dinlediği yerde ifade ediyorlardır. Neden? Çünkü onlara göre kutsi hadis, hadis hepsi birer uyduruktur. Sahabeler tabiin, tebe-i tabiin, yaşadıkları dönemlerde siyasi, tarihi bazı gelişmeler üzerine kendilerini garanti altına almak ve inandıkları doğruları insanlara ispat edebilmek için ağızlarından hadis uydurmuşlar diye inanıyorlar. Yani Allah Peygamberine kötü dostlar nasip etmiş, anlayacağınız. Allah peygamberimizin ashabını kötülerden seçmiş ona dost kılmış. Öyle anlıyoruz. Çünkü madem bu Allah'ın Resulü'nün ashabı kendisinden sonra hadis uydurdu. ona yalan isnadında bulundu. İçinde yaşadıkları siyasi çalkantılardan dolayı akide etki etti, e, ne diyelim akidevi bir takım düşüncelerinden dolayı bunları iddiada bulundularsa yalan söyleyerek o zaman peygamberin ashabı kötüydü değil mi? böyle yalan söyleyenler var. Böyle iftira atanlar var kardeşlerim. O halde şimdi hadise bir geçelim. قال Allahu Teala, Bakın burada da yazılıyor. Allah'ın sözü. Değil mi? Kelamullah Allah dedi ki. Allah Subhanahu Teala böyle diyor. Yu'zini yu'zini ibnu adam. yesubbud wa nahara Yani benim diyor beni diyor eziyetlendiriyor. Kim eziyetlendiriyor? İbnü Adem, Adem'in oğlu. Yani Adem'in oğulları beni bana eziyet ediyor. Neden dolayı eziyet ediyorlar? Yesbu <gülüyor> dehra zamana söverek, vakte söverek. Hemen hadis devam ediyor ve ene dehru. Ben zamanım, ben vakitim. Hadisin devamını hemen getirmemiz lazım. Ukallibu'l-leyle <gülüyor> ven Gece ve gündüzü evirip çevirenim. Yani buradaki dehru <gülüyor> vakti Allah'ın Resulü hikmeti gereği, belagatının güzelliğinden dolayı devamında ne yapıyor? Açıklıyor. O الْلَيْلَ وَالْنَحَارِ Allah'ın kelamını ne yapıyor? Peygamberimiz bize vakt ediyor. Ve buradaki dehrin, vaktin ne anlama geldiğini haber veriyor. Bu hadisin aslında hani وَاَلَى dehru Ben zamanım, ben vakitim derken ben zamanı eviren çevirenim olarak anlayacağız. Zamanım, vaktim demiyor Allah subhanahu ve ta'ala. Vallahi subhanahu ve, ve ta'ala kendine böyle bir isim layık görmüyor. Zamanı yaratan, eviren, çeviren, düzenleyen benim demek istiyor. Alimler böyle anlıyor. Muhaddisler böyle anlıyor. Ve Allah subhanahu ve ta'ala zaten yaratılmış bir varlığa zamana kendi ismini verir mi? Allah kendisinin yarattığı bir varlığı Allah konumuna getirir mi? Haşa ve kella. O halde. Burada bu kutsi hadiste ifade edilen nedir? Zamanı, vakti yaratan benim. O zamanın gecesini ve gündüzünü eviren çeviren benim. Çünkü hemen hadisin devamında geliyor. Ene dehru uqallibu leyle vel nehar <gülüyor> Gece ve gündüzü çevirip durmaktayım. O halde bu hadiste aslında kutsi hadiste ne vardır? Müşriklerin inancına bir darbe vurmak vardır. Müşrikler felaketin musibetin Allah'tan değil zamandan, vakitten geldiğine inanıyorlardı. Allah da diyor ki zamanı yaratan benim, zamanı evren çeviren benim, o musibeti gönderen benim. Siz zamana sövdüğünüz zaman, vakte sövdüğünüz zaman bana sövmüş oluyorsunuz. Ve siz ona sövdüğünüz zamanda da bana eziyet etmiş oluyorsunuz. Buradaki İbn Adem'den maksat nedir? Tüm Adem oğulları. Hem erkek olsun, kız olsun Adem'in sürbünden zürriyetinden gelen bütün insanlardır. Kadın olsun, erkek olsun, zamana sövdüğü andan itibaren bu hadisle muhataptır değerli kardeşlerim. Bakın burada açık bir şekilde İbnü Hüseyin diyor ki, bakın şöyle diyor, burada yani dehru gece ve gündüzdür. İbnü Usaym'in rahim Allah'ın bu Kitabı Tevhidi şerh ettiği eserinden naklediyorum. İbnü Usaym'in diyor ki. Burada ed-dehru gece ve gündüzdür. Allah geceyi ve gündüzü değiştirir. Kim zaman Allah derse yaratılan varlığı Allah etmiştir. Zamanı Allah etmiştir. İşleri çeviren Allah yerine zamanı koymuştur. Bakın imamlarımız, alimlerimiz bu kitabın uzmanları, mutakassısları bizlere böyle ne yapıyorlar? Şer yapıyorlar. Demek ki zaman, vakit, Allah isminden bir isim değil. Aksine zamanı yaratan, meydana getiren Allah'tır. Yaratılmış bir varlık değildir. Fail kim o zaman? Saim Allah. Mef'ul kim? Yaratılmış kim yani? Zamandır, vakittir değerli kardeşlerim. Bakın Al'imran İmran suresinde bu söylediğimizi Allah kitabında haber veriyor. Al'imran İmran 140'ta وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا Beynen النَّاسِ وَلِيَعْنَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Biz günleri insanlar arasında evirir çeviririz. Ve bununla iman edenleri sınarız. Allah diyor. Biz, bakın diyor, gece ve gündüzü evirir çeviririz. Günleri evirir ve çeviririz. Böylece insanlardan iman edenlerini ne yaparız? Ölçeriz. Nitekim gece ve gündüzün yaratıcısı olarak Allah'ı görenler, iman edenleri safına geçer. Gece ve gündüzün Allah Subhanahu ve Teala tarafından yaratılmadın, onların bir yaratıcı olduğuna inananlar da kafirlerin Allah muhafaza safına geçmiş olurlar. Bu halde yani şimdi şunu anlamış olduk. Ed-Dehru kesinlikle Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. İbni Hazm evet ed Allah'ın isimlerinden bir isimdir demiştir. Ancak o usulde hata yapmıştır. Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Bu konuda isabet edememiştir değerli kardeşlerim. Tamam mı? Yani İbni Hazm'ın bu görüşü bu noktada yanlıştır, doğru değildir. Peki İslamoğlu ne yaptı? Bu hadisi zikretti. Hadisi okudu. Dedi ki burada bakın Allah kendisine ed diyor. Hiç diyor Allah zaman mı? Hiç Allah vakit mi diye soru soruyor. Sorduğu sorunun akabinde de aklına ters geldiği için ki aslında onun aklı da bunu anlayacak kadar kapasiteli değil. Anlayabilecek gücü ve kuvveti kapasitesi de yok. Alimlere de götürmediğinden dolayı bir de farklılık sendromuna düştüğünden dolayı. Farklı gözükmek hastalıklarına tutulduğundan dolayı ne yaptı? Bu hadis yoktur dedi, uydurmadır dedi. Buhari ve Müslim'de gelen hadislere ne dedim? Uydurma lakabını verdi. Bunlar dedi sahabelerin uydurdu. Tabiinin uydurdu. Tabii tabiinin ravilerin uydurdu. Allah'a isnat ettikleri bir sözdür dedi. Peygamberin söylemediğini peygamberin ağzına koyan ve uydurulan sözlerdir dedi. Hiç dedi zaman dedi Allah olur mu? Zaten biz de öyle demedik ki. Hadiste de öyle demedik ki Hadiste Allah Resulü zaman Allah'tır demiyor ki zamanı eviren çeviren düzenleyen meydana getiren Allah'tır diyor. Senin gibi kaç tane alim böyle anlamış? Kaç alim senin gibi böyle idrak etmiş bunu? Kaç alim bu hadisi bundan dolayı akıldan dolayı reddetmiş? Bir tane alim göstersin. Ama farklılık sentromu denilen bir sentrom var. Nedir? İnsanlara, toplumlara, hocalara, akademisyenlere farklı gözükmek hastalıkları tutulmuştur. Farklı gözüküyor, farklı inançlar ortaya atıyor ve insanların gündemlerine gelmeye çalışıyorlar. O halde Bukhari ve Müslüm'ün sahih dediği, alimlerimizin de açıkça beyan ettiği bu hadiste ne senet bakımından ne metin bakımından bir çelişki yoktur kardeşlerim. Birileri kendi akıllarının çelişkilerini çözsünler, hadislerin konusunda sukut etsinler. O halde bu hadisi de bu çerçevede görmüş olduk. Şimdi üçüncü delimize geçelim. Evet. Üçüncü deli hemen bir alttaki delin. Evet Mikai. Başka bir rivayette şöyle yer alır. Dehret zamanı sömeyiz. Zira Allah tehlik tasarrufu ile çevirir. Evrim çevireni ta kendisidir. Evet bu başka rivayet çok daha açık bir şekilde beyan ediyor. Yani ehli sünnetin aslında naslar konusundaki tutumu nedir? Bir tane nas'ı alıp da hükme gitmektense o nasla alakalı başka tüm rivayetleri masaya koyup Hepsini okuyup, değerlendirip öyle hükme gitmektir. Usul bu. Bir hadis aldık, hadiste Allah kendisine ed-dehru diyor, zaman diyor. Dolayısıyla bu hadis bizim mantığımıza, aklımıza terstir. Bunun metni olsa olsa uydurmadır. Gene bunu uydurmuşlardır. Bu sahabene tarihi, siyasi çalkantılar esnasında hadis uydurmadan başka görevleri yokmuş gibi bir ima çizmek insafsızlıktır, adaletsizliktir, cehalettir. Değil mi kardeşler? De? Bu hadisle beraber acaba başka hangi rivayetler var? Bakın vafi fi rivayetin la tesubbu dehre fe innallahu vedder. İşte zaten kendisiyle okuduğu hadis buydu. Bir başka rivayette dehre zamana sövmeyin. Zira Allah dehri bakın parantez içinde açıklama yapılmış değil mi? Tasarrufuyla evril çevrenin ta kendisidir. Hadisi böyle anlayacaksın. E burada Allah kendisine vakit dedi, zaman dedi bu hiç akla uygun mu, Allah'ın böyle bir ismi olur mu deyip bir anda hadisi inkar etmektense bu hadisten murat nedir? Allah burada dehrun yani ben zamanım derken kendisinin zamanı yaratan evren çeviren olduğunu ortaya koyuyor. Anladık mı kardeşler? İslamoğlu'nun buradaki iddiası batıldır, cehalet ürünüdür Hiçbir imama dayanmıyor, hiçbir akideye dayanmıyor. Acaba bu akideyi kime dayandırıyor iddialarını? Bunların hepsi değil mi kendisine yöneltilen sorulardır. Şimdi bu hadiste de aslında bir önceki hadisten farkı var mı? Yoktur. Yani Lates <gülüyor> la tesubbu dehra fe inna Allahu dehru ee, sakın e, zamana, vakti sövmeyin şu o e, Allah'tır. Buradaki maksadın da ne olduğunu anlamış olduk kardeşlerim. Şimdi dikkat çekilen konulara geldik. Gelin birinci maddeden başlayalım. Evet Eyüp. Mustafa ya sen okuyabilirsin. Değil, zamana sövmenin yasaklanması. Neden zamana sövülmesi yasaklandı? Çünkü evet, evet. zamanı evren çeviren Allah'tır. Zamana sövmek Allah'a eziyet etmektir. Bundan dolayı. İkinci madde bunun Allah'ı incitmek olarak mütelemiştir. Evet bunun Allah'ı incitmek olarak nitelendirilmesi. Nedir? Yani bunun derken incitilmesi Allah subhanahu ve Taala'nın kişi zamana sövdüğünde Allah'a eziyet ediyor. Yani emrine hükmüne onun meydana getiren Rabbul Aleminin sıfatlarına sövmüş oluyor. Zamana sövmek Allah'a sövmek hükmünde görülüyor. Evet üçüncü madde Abdullah. zira Allah dehri tasarrufu devrin çevrenin ta kendisidir sözünün üzerinde durup düşünürmeye sevk eden anlamı. Evet. Yani burada dehrin zamanın Allah subhanahu ve teala tarafından yaratıldığını ve evren çevrenin de zamanı ve vakti Allah olduğunu öğrenmiş olduk. maddede de zaten bunu ortaya koyuyor. Dördüncü maddemiz evet e, Tahsin kişi kalbiyle bunu kastetmezse bile sözüyle Allah'a inciten biri durumuna düşebilir oğlu diye başlayan hadiste olduğu gibi. Evet. Her ne kadar niyetinde bu olmasa da ne dedik kişi Allah'ın yaratıcı olduğuna, zamanın ve vaktin yaratıcısının Allah olduğunu doğrulasa da zamana sözse bu insan yine haram işler demiştik. Şimdi öbür baba geçiyoruz. Allah'ın izniyle çok kısa. Evet. <gülüyor> bu da caiz değil <gülüyor> evet. Bu da caiz değil. İnsan bilerek kasten bunu söylerse Allah Subhanahu ve Taala'ya şirk koşmuş olur. Sanki feleğin yani bir yıldızın veya bir felek dediğimizde yıldızlar da anlamak geliyor veya kaderin bu konuda suçu varmış gibi. Yani Allah Subhanahu ve Taala'yı suçlamak var bu da şirkdir. Şimdi babamız hakimler hakimi ve benzeri isimlerle isimlenmek. Yani konu çok basit. Basit ve bir de çok kısa kardeşler hemen değinip bitireceğiz. Hakimler hakimi ve benzeri isimlerle isimlenmek. Kadılar kadısı, sultanları sultanı, padişahların padişahı değil mi? Meliklerin meliki, kralların kralı, hakimlerin hakimi. Peki kadı nedir? Kadı hakim demektir. Hükmeden. Kadı hükmeden. Peki neyin konusunda hükmeder? İnsanlar ihtilafa düştükleri zaman onlara İslam'ın hukukuyla, şeriatla hükmeder kadı. Değil mi? Bugünün tabiriyle hakim. Günümüzde beşeri düzenler olduğundan dolayı günümüz hakimleri neyle hükmediyorlar? Tağutla hükmediyorlar. Şeytanın hukukuyla hükmediyorlar. Ama Müslüman kadı neyle hükmeder? İslam'ın şeriatıyla. Allah'ın Resulü'nün ve Kur'an'ın hükmüyle ne yapar? Hükmeder. Peki bu Şimdi dese ki kadılar kadısı bir insan. Kadılar kadısı. Şimdi bu cümlenin neresinde şirk vardır? Kadılar kadısı. Şimdi hükmedenlerin içerisinde en iyi hükmeden en iyi kadı kimdir? Allah. Kim iddia edebilir ki kadıların içinde en iyi kadı şu filandır? Kesinlikle bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu yanlıştır kardeşlerim. O yüzden sultanlar sultanı, emirler emiri, menikler menik'i, ancak Allah'tır. Yeryüzünde kadı olarak hükmedici olan ancak ve ancak en büyük kadı kimdir? Allah'tır. Sen kadıların en büyüğü olarak insanı ifade edersen, onu isnad edersen, o zaman bu tesmiye, bu isimlendirme caiz değildir. Ancak eğer şöyle dense filan adam, Mekke'nin, Medine'nin, İstanbul'un kadısıdır. Orada Müslümanların, sorunlarını şeriatla çözendir. Meseleye şer'i boyuttan hükmedendir denilse bunda bir sakınca yoktur kardeşlerim. Ancak filan adam hakimler hakimi, kadılar kadısı. Çünkü bu kadılar kadısı ancak Allah'a aittir. Kadıların kadısı en iyi kimdir hükmeden? Allah'tır. Eleyse Allahu bi ahkemin hakimin hükmedenler içerisinde en iyi hükmeden kimdir? Allah'tır. Kur'an'da Allah ayetinde bize bunu haber veriyor. O halde böyle bir isimlendirme caiz değildir. Ama bu son dönemlerde özellikle son 300-400'ün içerisinde mutahhirun dönemlerde diyelim İslam dünyasına girmiş ve İslam tarihinde yazılmıştır. Mesela bazen kitaplarda okuyoruz. Filan kadınlar kadısı filan alim. kadınlar kadısı filan alim diyorlar. O yüzden bunların tümü daha önce kitap ve sünnette yoktu. Daha sonraki dönemlerde değerli kardeşlerim girdi. Şimdi buradaki bizim istişat noktamız neresi? Kadılar kadısı. Allah Subhanahu ve Taala'ya ait olan bir isimdir. Hüküm olarak, kadı olarak kime hüküm vermek gerekiyor bu konuda? Yetkiyi Allah'a vermek gerekiyor. Kim burada kanun koyucu olarak, en iyi olarak kendisini görürse hangi konuda koşmuş olur? Allah Subhanahu ve Taala'ya rububiyetinde ortak koşmuş olur. Bu başlığı öğrendik. Şimdi hemen birinci delilden başlayalım ve konumuza devam edelim. Birinci delil. Evet, İdris. Bukhara ve Müslümün sahiplerinde Ebu Gureyre radiyallahu anh'ten rivayet ettikleri hadiste Mevris sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın indinde en bay en bayıl aşağılık isim emrah, Mülklerin maliki diye isimlenen adamın müdküydür. Allah'tan başka malik yoktur. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet Mustafa. ve Mevsim'in sahiplerinde en öğeye Radiyallahu anhu dedi ve şöyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a Allah ininde en bayağı aşağılık isim Malikül Emnak, mülklerin maliki diye isimlenen adamın kendidir. Allah'tan başka malik yoktur. Evet. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis: İnne ahnaa ismi indallahi racunun tesemme melikel emnaki la melike illallah. Allah indinde en baya, en aşağılık isim melikul emlak yani meliklerin meliki diye isimlenmektir. Melikin meliklerin meliklerin meliği yani böyle bir isim Allah indinde doğru değil bakın Peygamber diyor buhari ve Müslüm'de geliyor böyle bir isim layık gördüğü zaman kendisine ismin layık gördüğü zaman Allah'ın Resulü'nün bakın kabullenmediği bir şeyi yapmış oluyor o zaman kişi ne diyebilir kadı diyebilir kendisine Müslümanların arasında işte çözen onların sıkıntılarını gideren veya emirse emir diyebilir kadısa kadı diyebilir hakimse hakim diyebilir ama kadılar kadısı Melikler meliki demek bu asla yakışmaz. Allah'tan başka melik yoktur. Yani Allah'tan başka hakkıyla hükmeden yoktur. Allah'tan başka hakkıyla hakimlik edecek yoktur. Nasıl oluyor kadılar kadısı, hakimler hakimi? Allah'ın dışında da artık hakimlerin en büyüğü olarak kendisini görüyor. O halde bu cümle tevhide zıt mıdır? zıttı Hükmetme konusunda Allah'tan başka birinin hakim olduğuna inanmak büyük şirkin ta kendisidir kardeşlerim. Şimdi Sufyan bin Uyeyne'ye gidelim onu dinleyelim İbrahim Hocam. Evet. Sufyan bin Uyeyne el-Hilali bunu şahinen yani sultanların sultanı gibi diyerek örneklendirir. Yani bu yukarıdaki hadisi sultanların sultanı demek gibidir. Meliklerin meliki demek sultanların sultanı, kralların kralı, Padişahların Padişahı Kanun Sultan Süleyman Hazretleri öyle diyorlar ya değil mi bazı dizilerde böyle söylüyorlar hmm, şey çok geçiyor, diyorlar evet bunlara dikkat edeceğiz yeryüzünün hakimi sultanı Allah'tır evet devam edelim İbrahim Hocam bir başka rivayette de böyle biri hakkında denilen şudur o, kıyamet gününde Allah'ın en çok kızdığı ve en kötü, pis bir adam durumundadır. Devam et. Yukarıdaki hadiste yer alan, en ahna'u, en bayar lafzı, o, en aşağılık anlamındadır. Evet, bir başka rivayette de, yine bakın, 157 dip notta Ahmet bin Hanbel Müslüm geliyor. Ebu Hüleyi radıyallahu anhu yoluyla, ''Ağ ya zurac uleni alallahi yevmel kıyameti ve ahbetuhu.'' O kıyamet gününde yani kendisine soner meliklerin meliki, kadıların kadısı diyen bu insan Allah Resulü diyor ki kıyamet gününde en çok Allah'ın kızdığı ve en kötü bir pis adam olarak baktığı insandır. Neden? Kendi hükmüyle beraber, kadılıyla beraber kendisini Allah'tan daha yüce görmüştür. Hükmedenlerin içerisinde en iyi hükmeden kimdir? Allah'tır. O halde buradaki bu insanın tutumu kitapla sünnete zıttır. Peygamber hadislerinde açıkça bunu kınamıştır. Tevhide aykırı olan boyutundan dolayı. Şimdi geldik dikkat çekilen konulara evet İbrahim parmağını kaldırdı. Şimdi bu cümleyi sarf hocam hakimler hakim veya işte melikler meliki Allah'ı kast ediyorsa bunun bir problem var mı? E şirktir işte Allah'ı kast ediyorsa yani. yani ya, hayır. Tamam. Evet. Yani. Hakillerin bir sıkıntısı yok tabi. Allah baktır ya. Yani Allah tabii. Biz zaten biz onu diyoruz deminden beri. Bu başkasını yani şey yapmıyor. Yani hakimden hakim derken başka ha bir başka bir hakimilere başka bir hakimi kastetmiyor. Hı -hı. Yani hakimlerin yegana yani e yetkilisi, yetkilisi tek evet. Yani. Tamam. Zaten bunda bir şirk yok. Biz deminden beri bunu söyledik. Biz diyoruz ki kadıların kadısı, hakimlerin hakim Allah'tır. Şimdi biz bunu söylemekle şirk işlemiş olmayız. Ancak şunu derse bir insan, insana dersek adaların kadısı bu. Yani en iyi hükmedenlerin en iyi hükmedeni bu. Adalar içinde en büyük kadı bu. Ve bu şirktir. Ve bunda şirkte şüphe yoktur. Tamam kardeşte. Yani hüküm koyucular içerisinde en iyi hükmedici, hüküm koyucu filandır demek bu şirkin ta kendisidir. Hemen dikkat çekilen kolonar bir, Edir, İdris, evet. Bir melikül emlak şeklinde isimlenmenin yasaplanışı. Üzerinde durdu. İkinci madde, evet, Abdullah Hocam. Bu yasağı Süfyan bin Uyeyne'nin belirttiği gibi bu tür anlam taşıyan diğer de içermez. Yani Süfyan bin Uyeyne'nin söylediği nedir? Evet, <gülüyor> e, meli, meliklerin meli demek, bunun içerisine sultanların sultan, şahların şahı. Kanun Sultan Süleyman Hazretleri. <gülüyor> bu filmi çok seyrediyorlarmış da benim elhamdülillah zamanım yok yani onları seyredecek bu kanuninin bir filminden bahsediyorlar da. inanın Allah subhanahu ve teala kalbimin şahidi. Yani toplam böyle saniyelik görmüşsem toplasanız belki en fazla 5 dakika 10 dakikayı geçer. Ama insanlar ekran önünde bu e, kanun sultan ne filmin ismi? Muhteşem yüzyıl mı? Ha, öyle. Hatta ismini bile Allah bana isvelletmemiş yani. Zamanımız yok yani böyle filmlere, dizilere gidelim. İşte ise bir iki ayet okuyalım, hadis okuyalım. tevhidi öğrenelim, şirki öğrenelim de Allah Subhanahu ve ta'ala bizi kurtarır yani inşallah. Şahların şahı. Anladık mı Zeynal hocam? Kimdir şahların şahı? Şah kimdir şah? Farsilerde değil mi? İran'larda şah, padişah. Bizde Padişah, eskiden ne derlermiş? Hakan, sultan, Araplarda ne derler? Melik, melik. Değil mi? Mülük. İşte burada hadiste geldiği gibi değil mi? Melikel emnek, melikul emnek, mülklerin malik. Ve hükmedenlerin en iyi hükmedeni. Allah korusun. Bunların hepsi yanlıştır kardeşlerim. Üç, soner. Soner söz konusu anlamı kastetmediği kesin olduğu halde söylenen bu benzeri hatalı sözlerin ağır sorumluluk getirdiğini itiraf etmek için ince bir anlayışa sahip olmak gerektiğini. Her ne kadar insan evet bunu bilerek, bilinçli olarak söylemiş olmazsa da bir e, sıkıntı olmaz, sakınca olmaz ama bu sana harama düşürür. Ama bilerek söylerse büyük şirktir. Dördüncü madde. Bu hususta dikkat ve anlayışın gerekli olması nedeni bu sıfatları içeren isimlere ancak Allah subhanahu wa ta'ala sahip olduğu için Allah'tan başka layık yoktur. Yani bu sıfatları ancak kime elde eder Allah? Bu sıfatlar kime layıktır? Allah'a. Bir insana meliklerin, meliki, şahların, şahı, kadoların, kadı hakimlerin, hakimi, kralların kralı demek artık bu adamı insanlıktan çıkartıp ilahi bir misyonla donatmaktır. Bu yakışmaz. Bu sıfatlar asla ve asla doğru değil. Evet burada kalajas. Subhanak Allahu ve bihamdik. Eşşadu an-nāʾi.